Müjdeler olsun müjdeler olsun Allah'a itaat eden kullara Müjdeler olsun müjdeler olsun Resul'e itaat eden kullara Kur'an'a göğsünü açan kullara Emrine itaat eden kullara Kur'an'a göğsünü açan kullara Emrine itaat eden kullara Allah için canlar veren kullara Müjdeler olsun, müjdeler olsun Allah için canlar veren kullara Müjdeler olsun, müjdeler olsun Muhacir Ensar seven kullara onlar gibi canlar veren kullara Muhacir Ensar seven kullara onlar gibi canlar veren kullara Adım cennetine varis kullara müjdeler olsun müjdeler olsun Adın cennetine, varis kullara Müjdeler olsun, müjdeler olsun Afganistan'da, Çeçenistan'da Elitre Irak, tüm dünyada Afganistan'da, Çeçenistan'da Elitre Irak, tüm dünyada cephelerde kurşun sıkan kullara müjdeler olsun müjdeler olsun cephelerde canlar veren kullara müjdeler olsun müjdeler olsun Hatta pas evler gibi kullara onlarla birlikte olan kullara. Hatta evler gibi kullara, onlarla birlikte olan kullara, müjdeler olsun, müjdeler olsun, Allah için canlar veren kullara, müjdeler olsun, müjdeler olsun, Allah için canlar veren kullara.